Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu konu muhteremler namazda okumatı olduğumuz ettiyatı duası inşallah nasip olsa inşallah. Namazda iki şey devamlı okunuyor. Her namazda. Biri Fatiha-i Şerif, biri de ettiyatı duası okunuyor. Bunların namazda okunmasının tabi hikmeti var, bir sebebi var. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, miraca vardığı gece, kabu kavsen denen bir makam o. Yani bir yer, mahal değil, bir makam. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, o makama ulaştığı zaman, artık bütün perdeler kalktı. Hiçbir engel kalmadı peygamberimiz arasında. Mevlamızı gördü. Tabi nasıl gördü, nasıl oldu? Onları bizler bilemeyiz, hayal de edemeyiz. Onlar başka bir alem. Çünkü diğer peygamberlere bile nasip olmayan bir makam. O kadar büyük peygamberlere geldi. Ulaz'ın peygamberlere geldi. Onlara nasip olmayan bir makamı bizler hayaller anlayamayız tabi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Rabbimizin huzurunda tabi ona merhamıza selam verecek. Ama ama Beyselem aleyküm tabi Allah delmez. Allah mevlamız zaten selamdır. Yani Allah taladın selamette. Ol. Çünkü selam vermek bir nevi dua anlamına geliyor. Yani selamette ol diye. Zaten abin selam kendisi Mevlamızın. peygamberimiz mevlamıza şöyle selam verdi. Yani Namaz okuduğumuz bilinmiş şey yani. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Bu kadar. Peygamber'in selam Allahu u Teala'ya. Tamam anlamı inşallah inşallah. Peygamberimiz Rabbimize, Mevlamıza Celleşte Böyle tehiyye deniyor buna selam verince. allah Teala peygamberimizin bu tehiyye selamına Tabi cevap verdi, karşılık verdi. Ne buyurdu? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü verhametullahi ve berekatühü. Mevlam buyurdu. Allah-u Teala peygamberimize böyle karşılık verince peygamberimiz de Allah'ın verdiği bu selam rahmetin yalnız kendisine değil de bütün peygamberlere bütün salihler olması için peygamberler karşılık verdi yine Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi peygamber hesaba Cebrail aleyhisselam Sidre Müntaha'da kalmıştı, yolda makamı makamında kalmıştı. Ama onda öyle bir kutsal ruh sahibi ki Cebrail aleyhisselam bunu duydu makamından o da bu defa bütün mekteb beraber kil meşahit getirdi. Şimdi inşallah dönelim bunun anlamını inşallah kısaca inşallah. Ölü şunu belirtelim. Namazda bunu okurken Peygamber bunu Allah'a böyle selam vermiş diye böyle bir hikaye tarzı değil de sanki biz de miraçtayız. Sanki diyor Gerçi namaz miraç. Namaz müminler miracı. Yani bizler de miraçtayız. Her iki rekatta bir oturuş var. iki rekatta. Kul iki rekatta Allah yolunda seri sürük buna manevi yolculuk ediyor iki rekatta kul ayakta, rüküda, secede. yani kul burada tabi yapamıyoruz gerçi ama namazın aslı o kul ne yapıyor namazda bütün gayretiyle bir nevi kul oradan melekleşiyor Sübhaneke enes Besmele, Fatiheşleri zamm Süre, rükü, secdelerle Kul Allah yolunda bütün gayretini sarf ediyor. Manevi olarak yücelmek için. İki derece tamamlanınca Mevlam şöyle buyuruyor. Kulum otur dinlen bakalım biraz. Mevlam diyor şimdi. Namaz farz olsun, nafile olsun, ne olsa olsun her iki derece atında mutlaka oturuluyor. Mevlam yürüyor kulum otur, otur kulum bakalım. Tabi kul Allah'ın olduğu için oturmanın tabii bir usulü adabı var tabi. Yani diş yıkarak el dizine koyarak böyle bir oturuyor kul burada. İşte şimdi kul buraya gelince bir makam makama girmiş oluyor. Kul ne yapıyor? Kul her bir yeni makamında Allah Teala bir Meylamıza selam veriyor yani. Yani veririz elhamdülillah. Şimdi şu anlamına geçelim inşallah bunun. Et-tehiyyatü <Sessizlik> Bütün tehiyyeler Bu birkaç anlama gelebiliyor. Anlamın biri El-Mülkü Lillah anlamına geliyor. Mülk Allah'ındır. Yani mülkiyet hakimiyet Egemenlik ancak O'nun dur anlamına göre bir anlamı. Yani çok düşünebilsek o dönemler, da gafil olmasak, tek bu kelimenin o kadar büyük anlamı var bakınız. Ettehiyyatü el-mülkü lillah Mülk O'nun, Allah'ın Cezalü'nü. Dilediğini yaratır, dilediğini yapar, azamet, kudret Mevlamız'ındır. Ondur hakimiyet. Bir anlamı da bütün kavli ibadetler, sözlü ibadetler, lille Allah'a aittir. Ne kadar varlıklar varsa, Allah'tan başka cecalü, melekler, peygamberler, cinler, insanlar, hayvanlar, dağlar, taşlar, ne kadar varlıklar varsa, bütün varlıkların sözlü ibadetleri, zikirleri, teşbihleri, krateri, lillahi Allah içindir, ona mahsustur, onun hakkıdır. Peki Allah Teala kimler ediyor acaba? Kimler zikidiyor acaba? Allah Teala'dan cireşanıyı gafiy olanlar ne yazık ki insanlar ve cinler. Bakınız. Yani haş Allah unutup da Allah'ın dışında Allah'ın yarattığı geçici balıklarla oyalanma, onlara gönülle bağlanma, yalnız insanların gafirlerinin yaptığı bir iş. Yoksa kişi bilebilse düşünebilsek gerçek olarak haş Allah bırakıp da öyle balıklara gönül bağlamak. Onların peşinde koşmak, onlar için birbirimize savaşmak, kavga etmek, yani çocukla yakışmak bir şey aslında. Her şey Allah-u ediyor. zikrediyor. Neler Allah-u Teala'yı? Tabi buna Mevla'nın bildiriyor, Allah'a bildiriyor. Bismillah. Tüsebbihu lehu Allah-u Teala'yı tesbih ediyor, tesbih. Bir zikir vardır, Tesbih de vardır. Zikir, genel olarak, hepsini içine alıyor. Namazı bunun içine giriyor, Kur'an'da giriyor, tesbih giriyor, tevhid de hepsi giriyor böylece. Tesbih, bu genel içerisinde, özel olmuş oluyor. Tesbih, ancak tevhidten sonra oluyor. Kişi önce, allah Teala'yı bilecek, inanacak ki o Allah birdir celalü onun orta şiriki yok Büyük onun onun kudu azamet sahibi işte imanı buraya gelen kişi ondan sonra tesbihi yapabilir yani tesbih ne olur anlayabilir tesbih yani Sübhanallah mealinde tabi her varlığının tesbihi Ayrı dil yapıyorlar o da var. Tesbih allah Teala Mevlamız'ı her türlü noksan sıfattan tenzi etme. Noksan sıfattan tenzih etme. allah Teala her şeyi görür, her şeyi. Her şeyi biliyor allah Teala. Her sözü sesi işitir. Her şeye gücü yeter allah Teala. İşte bu anlama gelir olarak tesbih. allah Teala tesbih ediyor. Neler? Es <Sessizlik> semavatü seb'u vel erdu. Yedi kat gökler ve yer. Yani yedi kat göklerin bizzat kendisi. Yedi kat gökler ve yer. Şu dünyamız allah Teala tesbih ediyor. Dünyamız da gökler Onların dönüşüne yaptıkları zikir duyar şey tabi çıldırırız muhtemelen. Allah tesbih zarımlar yapabileceğim. Ve men fihin. Ve bunlarda daha ne varsa, ne kadar varlık varsa onlar allah Teala'yı zikir ediyorlar. Ay, güneş, gezegenler, galaksiler bakınız, melekler. Daha bilem nice varlıklar, dünyadaki varlıklar. Ağaçlar, dağlar, taşlar, bütün üzereler, akan sular, esen yerler, hepsi Allahü Teala'yı zikir ediyorlar, Allahü Teala hepsini tesbih ediyor, her biri de. Ve müslümanı bir de şöyle ilave de araca: ve bir şeyin, bir şey yok ki illa yuzde bir hamdiyi Allah'a ancak hamde tesbih eder." Allah Teala'yı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok şey. Şey çok kulağımız kelime. Genelde de konuşurken bulamayınca bir karşı kelimesini hem ona sarılırız şey diye. Nedir şey? Arapçasına bu. Şa yeşaüden gelir. Şey mastardır. Allah'ın dilediği bir varlık demektir şey. Demek ki, ne kadar varlıklar varsa, gözümüzün gördüğü, göremediği, bilin bilin ne kadar varlık varsa, bunlar her bir Allahü Teala'yı hamd ile tesbih ediyorlar. Hamd, övgü, şükür Allah'a ediyorlar. Velakin, velan bilir velakin, iş bu durumdayken, la tefkahule tesbihahım, sizi on tesbihini anlayamazsınız Mevla buyuruyor. Kur'an her zaman diyor muhterem cemaatimiz Kur'an Allah kelamı celal. kurarken de haşa abes boş bir tek harf yok. Her hikmetere var. Bakın buradan Mevlam onların tesbihini zikrine duyamazsınız buyurmuyor da anlayamazsınız buyuruyor. Demek ki duyan çok. Çok duyanlar var. Hele fırtına koktuğu zamanlar nasıl Allah zikrediyor fırtına? Ne Allah zikrediyor. Onu duyuyor insanlar. Allah'ın zikrediyor onunla. teşbih ediyorlar. Ama anlayamıyoruz bakınız. Melabri. Anlayamazsın Mevlam buyuruyor. Genelde ahşap binalarda bu çok olur ahşap binalarda. Bir sebep yokken Mesela tavanla çatıda kimse gezmiyor. E yani aşırı ısı yok. Yani soba aşırı yanmaz, ısı bir şey yok. Bir seviyorken kişi otururken bakarsın gece tavanda çatıda o tahtalar birden bir Allah zik çatır çatır böylece. İnsan bazen korkar, boşuna korkar bile böyle. Çatır çatır eder böylece. Bazen eşyalar yapar böyle. Eşyalar yapar bazen böyle. Genelde Topaktan mağmullerde bu daha çok olur böyle. Ağaç türünde mağmullerde bu daha fazla olur. Durur dururken yani sebepsiz yere bir çatır da birdenbire. Kuvvetli çatır ama hatta bir sarsın gibi durur. İşte o anda o aşka zevke geliyor. Allah'a gidecek gidiyorlar böyle. Bazen de barda da kırılır durduğu yerde böyle. Süleyi patlar, çatlar bazen de böyle. Aşağı gidiyor böylece. Dayanamaz Dayanmazlar, dayanamazlar Çatlarlar bazen böylece. Melamımız buyuruyor. Bir şey yok ki. Bir tek varlık yok ki Allah hamdile tesbih eylemesin. Ama siz onları anlayamazsınız buyuruyor Allah Teala meâl buyuruyor. Her şey Allah'ın zikri, tesbih ediyor Allah Teala. Yı. Bizim Mevlamada bir örnek veriyor Davud Aleyhisselam'ı. Peygamberlerin her birinin ayrı bir özelliği var peygamberlerin. Adem Aleyhisselam'ın genel özelliği boylu posta olması. Adem Aleyhisselam 60 arşındı. Adem Aleyhisselam çok uzun boylu geniş omuzu yapılıydı. Yusuf Aleyhisselam da İnsanların en güzeliği Yusuf Aleyhisselam'dı. Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar artık çıldırla onu görünce o hale gelirlerdi. Peygamberimizin özelliği de ahlakı Muhammediye muhtemelenler. Peygamberimizin ahlak, ahlak Peygamberimizde. Bir Küçük bir örnek vereyim ahlak deyince. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın maddetleri deve üzerinde bir sefere giderken Tabi yolda terlemişler, buralmışlar. o çöl sıcağında, o çöl doğasında, o azam buralma yorgunlukla bir bedevi Arap, bedevi çölde yalnız yaşayan kişi, göçebe kişi, medenisi insan. O da Müslüman olmuş, dahil olmuş ama bir edep usulü bir şey bilmiyor. Peygamberimiz yanına gidiyor da o deve üzerinde peygamber arkadan yakmıştı peygamberin ensesine elbisesine peygamberimizin peygamber şöyle çekiyor ya Muhammed yanında katık varsa iyice bana da ver o kadar çekmiş ki o kadar çekmiş ki böylece peygamberimizin böyle sesi kızarmış böyle çizmiş orasını böyle o kadar çekmiş böyle acıtmış peygamberimizi peygamber dönüp baktı bir bedevi peygamber baktığında gülümsedi Gülsedi. Dedi ki yanındaki buna biraz et var kavrulmuş. Kurumuş et. Ondan ver biraz var. Bir Allah'ın Resulü bakınız. Hiç kızmadı. Ahlakı Muhammediye. Davut Aleyhisselam'ın da sesi. Ondaki ses kimse verilmemiş böyle. Hatta denir ya Davut'u ses diye. Hem gür kuvvetli nefesli Davut'u sesi. Şimdi de Allah Teala bunlara bu ne verdi muhteremler? İşte cennette insanlar böyle olacaklar. Yani güzel insanlar. Nasıl olacaklar? Adem Aleyhisselam'ın boyunda herkes. Boylu oslu, yürüyek olacak. Herkes erkek kadın. Herkes Yusuf Aleyhisselam güzelinde olacak. Herkes onun güzel olacak sadece. Herkesin sesi doğur Aleyhisselam yuğur sesi. Herkesin sesi gür hiz ahlakı da peygamberimizin ahlakında olacak. Kimse kimsenin hiç kalbini kırmayacak hiç ama. Yani cennette kırılma diye bir şey yok cennette. Eyvah kırıldım ona. Yok cennette böyle. Öyle olacak. Doğadel selamhazreti'nin tabii dünyada onun bir özelliği vardı. İşte neydi bu da? Meleğimiz böyle Okuyayım inşallah. Sağ süreçten okuyorum. Hayat 17. onduk arası isimlen Davude Allah da buraya Ya Muhammedim Habibim kulun Davudu da bakalım onu da. Melâb Ya Muhammedim Habibim tabi ey Müminler sizler melâb Kulumuz Davudu da hatırlayın. Zel çok kuvvetliydi o kuvvetli. Nesil kuvveti? Peli var mıydı? miydi? Yok hayır. Mıydı. Allah yolunda nefsinle güreşte kuvvetiydi, Nefsinle güreşiyordu, Nefsinle. Davada Resulullah'ın orucu meşhurdur. Savmı Davud denir. Savmı Davud. Kendi hem peygamberdi hem devlet başkanı idi. Saltan sahibi öyleyken bir gün oruçtu. Bir gün yerdi. Böyle. Hep böyle yapardı. Böyle çok namaz kılardı. Allah Teala'yı çok çok zikir ederdi böylece. Ederdi. Melam bir Kulum Davud'u hatırlayın. O Allah yolunda çok kuvvetli böyle. Fetretsiz. Yani hiç gevşeme gelmeden, buralama girmeden öyle sabahlıydı. İnnehu evvap. Ve o aynı zamanda evvap idi Allah'a bir. Evvap ama be geliyor. Allah'a öyle yönelmiş Allah taraya başka bir şey bilmiyordu böyle. Onu Allah yetiyor Celalioğlu. Onda aldığı zikir aldı tak yetiyordu ona. İnna sekar bale Mevlam biliyor onla beraber dağları ona kıldık. Onu emine verdik ona boyun endirir dağları da. Peki ne yapıyor dağlar? Yüsebbihne Allah'a teşbih diyorlardı. Bil aşıyı vel işrak İşha vaktinde işrak vaktinde işrak kuşu vakti sabah ve doğan sonra medenaya gelen vakit bir de ikinden sonra geceye kadar aşıyı işha denir. Bu iki vakitte Davud Aleyhisselam maddetleri çıkardı dışarıya. Bazen zebur okurdu. allah Teala zikir ederdi. Bir tesviye başladı zamanlar. Bütün dağlar onunla beraber allah Teala'yı zikir ederlerdi muhtemelenler. Ederlerdi. Ve tayren mahşureten ve Mevlam biliyor kuşlar da. Mahşureten bütün kuşlar duyunca haz Davud'un tesbihini, zikrini bütün kuşlar koşurlardı, etadan doluşurlardı. Hatta omuduna kovalarmış böyle, omuduna kovalarmış, etrafında çevirilermiş kuşlar, onunla beraber Allahü Teala'yı tesbih ediyormuşlar. Şimdi burada bir de akılmış şey gelebilir, o dağların Allahü Teala'yı onunla beraber zikir etmesi, acaba bu bir yankı mı acaba? Yankı değil muhtemelen, yankı başka bakınız. Yankı başka ana ses deniyor buna ana ses onlar talih sesler yankılar bu ana sesli doğrusu Allah da zikrederken aynı anda onunla beraber Allah Teala'yı zikir ederlerdi yankı değil ama yankı başka hatta fıkıhta yankıdan gelen ses seyce bile okulsun seyce gerekmiyor çünkü talih ses o ana ses değil o ana ses değil o Şimdi yankı deyince aklıma Mimar Sinan geldi. Akla yani geldi. Mimar Sinan Hazretleri. Osmanlı Devleti adı cemaatimiz neden yükseldi? O kadar fazla Osmanlı yükseldi Osmanlı devleti? Osmanlı'nın süper gücü de çok uzun zaman devam etti yer üzerinde. Neden acaba? İnsana değer verdikleri için. Yani kimin liyakati yeteneği varsa hem onlara göre be ona faydalandılar. Mimar Sinan Hazretleri bakılır. Okul okumamışlar. Bir şey görmemiş. Onun yaptığı eserlere hala bir akberim "Avrupalılar nasıl yapmış bunu?" diye. Süleyman Camii'sini yapmış. Bitirmiyor daha. İç kısmı yapılacak. Otumu mihraba. Altay'ı koca bir minder şehite koymuş. Üzerine oturmuş. Almış ya nargileyi, nargileyi çekiyor orada. Bunu gören tabi oradaki Müslümanlar şaşırıyorlar. Vay ne yapıyor bu Müslüman? Delirdin mi? Sapıtın mı? diyorlar. Camide nargile işiyor bu. Koşuyorlar zamanın padişahına. Kanun son şemaat Ona koşuyorlar. Sultanım senin koca Sinan diyorlar, koca Sinan, senin camide dargele yaşıyor, palaşçı biri aya kalkıyor, aya kalkıyor geliyor. Bir kapıdan bakıyor, gerçekten öyle. Ya. Oturuyor Mihraba, altta koca bir şey temin der, alın dargeleyi yaslamışlar geçecek bana. Bağırıyor kapıdan da, böyle Sinan, ne yapıyorsun? Edepsiz, ne yapıyorsun? Aya kalk, Sultanım. Sultanım bak savrul Sultanım gel bakalım diyor. Gösteriyor bak bunda tömbük yok diyor. Tömbük yok bunda böyle diyor. Yani tütün bir şey bunda böyle şey. Keyfi içmeyen böyle şey. Yalnız su üzerinde korla ateş varan böyle şey. Peki niye bunu böyle yapıyorsun? Sultanım sesini ayarlamak için böyle yapıyorum diyor. Ses düzeni için böyle yapıyorum diyor. Ama çıkan buhar değil. Bazıları ki buharına bakıyorlar. Hayır diyor, var başka muhtemelen, der. ses başka. Var değil böylece. Onu arada bir yavaş, bazen daha hızlı, bazen daha hızlı bir horuldu şeklinde bir ses çıkarıyor. O sesin camdeki yansımalarını, dağılmasını, yankı yapmasını ona hesaplıyor. Ona düzen vereceğim böyle bir ee, Onun yaptığı camiler, bilhassa son ustamız yaptığı camiler Süleymaniye gibi... Selimi'ye gibi oradaki ses düzenine bugün Avrupa vermiyor. O düzen vermişler zaten. Hoca okur mihrapta herkes aynı ses duyar. Uzak yakın var işte. Öyle vermişler Şimdi Avrupa'lılar mühendisler bir bilim geliştirmişler 19 yılında. Yani Mesih'in aşağıkörü 400 sene sonra akustik diye bir ses bilim. Bir diye bir şey geliştirmişti Avrupalılar. Ama onun yaptığını yapamıyorlar yani böyle şey. Neye bakıyorlar? Gelen ses ne kadar emilebiliyor. Yankı yapmaması için. Ölçüyorlar mesela sıvamış duvar. Ne, ne kadar ses yemiyor? Yüzde üç. Ahşap kaplamalar ne kadar emiyor? Yüzde on emiyor. Halı Yüzde 25 bakın tem halı yüzde Ben çok bundan duygulanıyorum muhteremler. Duygulandım. Neyi biliyor musun muhteremler? Eskiden padişahların sarayında, paşaların sarayında hep duvar halısı da olurmuş. Bakın duvar halısı mutluluk. Duvar halı vereceğim. Hem yerde halı, duvarda halı. Tavan bu ahşap. Ne oluyor? Ses tamamen YouTube'a bak. Emilia, Emilia vereceğim. E, tam emiliyor. O padişaların kocaman salonlarında, ucubu görmeyen salonlarında, o paşaların kocaman saraylarında sohbet yapılmış, konu hiç ama yankı olmamış, olmuyormuş. Bak neden olmuyor bakınız, Bak Osmanlılar o zaman en bak keşetmişler böyle. Sesi en çok şey, yün halı emiyormuş böyle. Emiyor. Taban halı, kaba kaba halılar. Duvar hal halleri var, Tavan ahşap. Ne konuşsam me gayet ana ana ses orada kalıyor böylece. Bir de bu teremler Allah altı Allah izi varlıklardan kuşlar. Onlara müze özel buyuruyor. Yani bütün varlıklar Allah izi gidiyorlar ama bir de kuşların bir özel ibadet var kuşların da kanatların. Hepsi tavuk oraz ayına. Mevlamız buyuruyor Nusrat ayet 41'de Sebilla Elamtera En Allah'e ise bülle. Ya Habib Muhammed'im görmedin mi? Yani burada gördü bilmedin mi? Allah Teala'ya bak teşvi ediyor, Allah Teala zik ediyor. Ben fise mabati ve erdi. Gökte ya ne varsa hepsi her vallahi zik ediyorlar. Daha ve tayrı kuş da kuş kuş bak. Kuşlar. Allah Teala bunu özel buyuruyor bakın bu ayşada. Kuş demek ki kuşun zikri daha başka. Safatin bak saf saf düzenli şekilde kuşlar. Küllün bunların her biri Kad Ali tesbih havı. Hem namazını biliyorlar, hem tesbihini biliyorlar bakınız. Onlardan da namazı var. Namazı onların da var. Onlardan da zikri var. Ben muhteremler akşam güzelleri öze bunu gözlerim böyle. Oturun köyde balkona. Akşam üzeri tabi yazın. Kışta olmuyor. Şimdi kuşlar geliyorlar. Tabii günüz dağılmış kuşlar. Dağılmışlar. Akşam üzere geldiler mi Öyle bir toplanıyorlar böyle. Onların bir lideri var kuşların. imamı önderi var. O bir başa etmeye başlar toplanırlar. İmiyolun otellerle böyle. Yani çok böyle onlara imreniyorum bakıyorum. Böyle Kur'an-ı Allah'ın buyurduğu gibi saf düzenli am Sanki uzun yıllar eğitim görmüşler. Bakınız böylece. O şekilde düzgün böyle saf saf oluyorlar. Sayıları çoksa çok safta oluyorlar. Ama gayet düzgün saf oluyorlar gökte, havada. Önde liderleri, o önde. Hepsi birden aynı şekilde bir ses çıkarıyorlar. O anda ibadetler onlara bakınız. Güneş doğmadan önceki ibadetler onlara mı şey Ve şöyle dönüyorlar. Tavf eder böylece. Dönüyorlar böyle inşallah. Yani dikkat edin inşallah bu yazın inşallah böyle açıkta dikkat edin inşallah. Ve dönüyorlar bunlar böyle. Böyle saf saf safsa böyle aynı sesi çıkararak öyle bir güzel manevi bir hal oluyor. Ötüyorlar. Mevla yürüyor <gülüyor> Onların her biri kad alime salatehu ve tesbihahü. Onun bir namazı da var bak. Nedir namazları da? Kanat çırpmalar mı böyle? Öyle bir kanat çırpmalar. Kanat Aynı anda böyle. Yani cemaat baskıyorlar, çırparlar. İşte bir de horozlar. Horozun ötüş saati bellidir. Esken sağ Allah Türkiye iken onunla saat belliydi. Dört horozu, horoz öttü mü saat dört olmuş, saat gerek yok. Horoz öttü mü, aa beş horozu, bak geç olmuş, yatma zamanı gelmiş. Onunla ötüşler de saat de böylece. Neden? Arşar'da melek var. Arşar'da melek var bir tane. Horoz şeklinde nurani olarak. O öttü mü? Ondan o zaman ötüyorlar bence. Ötüyorlar. Şimdi horoza bakınız. Tavukta var ama horoz daha cezbeli horoz. Horoz daha cezbeli. Horoz bir öter. Öyle öter ki horoz ne ötüyor ne yoruluyor acaba? Ondan tad alıyor. Ondan feyiz alıyor muhtemelenler. Feyiz alıyor ya. Horoz böyle başına kaldırır böyle, dikilir böyle, iyi, meşt olur horoz böyle, cezbeye giriyor böyle. Öter, öter, öter, öter, cezbeye gelir, başta kanını çırpaya böyle. Ondan sonra geliyor anda aboneyeceğim. Mesela bülbül, konar dala saatlerce öter, Ne yoruyor başı boşu başına, başı mı diyor? Yok, yok muhtemem de, eğer bir şey almazsa, ötmez başına, ötmez başına aboneyeceğim. O da manevi gıda alıyor, ruhsat gıda alıyor. O zaman da aşka cezbeye giriyor onda. Öyle cezbeye giriyor. Ve Allah-u Teala zikrediyor muhtemelen Bir gün Naşibin Hazretleri Allah'a emanet bir yere giderken yanında cemaatta varmış bakıyor ah buyurun bir köpek. Köpek. Köpek yere yatmış sürt üstü. Köpek böyle yattı yada böyle eşliğine, eşliğine böyle köpek şey böyle yattı böylece, geliniyor. Taban bakanlar acaba köpek ne yapıyor böyle yerde böyle hasta mı ne oluyor derken o mübarek nasıh bozete muhteremler bir aşağı geliyor. Ya Rabbi ben bugün seni çekebileceğim diyor. Bak. O anda köpek cezbeye gelmiş. Köpek cezbeye gelmiş. Altında. Cezbeye gelmiş böylece. İşte bakın hayvanlarda özel kuşlarda, dağlarda, dağlar, taşlarda Akan sularda, esen yerlerde, dönen dünyada. Dünya dönerek öyle Allah zikrediyor ki dünya, o andaki nesli çıkıyor dünya böylece. Allah zikrediyor her biri. Hatta örnek verdim baştan, ahşap binalardaki o tahtalar bile bazen böyle zaman olmaz böyle. Bir çatır yapar ki böyle, çatır çatır yapar böyle, kuvveti yapar böylece. genelde muhtiyonların tesbihleri, zikirleri arı vultasına benzer biraz da hatta meleklerin zikri de melekler allah Teala tesbih eder melekler de e onları meleklerin zikrini duyabilen kişiler onların zikrini sanki bir arı sesi şeklinde duyarlar böylece tam onların sözlükleri, lügatları başka onların öyle Allah ederler işte bakınız bir kelime anlamı bu Ettehiyatı işte bu muhtemelen bak. Ettehiyatı bu işte. Ettehiyatı lillah. Bak. Bütün varlıkların bu sözlü ibadetleri, zikirleri, tesbihleri Allah içindir. Allah mahsustur. Onun konu aittir. Ettehiyatı. Eğer ettehiyatının bu tek kelime almamı bu kadar geniş kapsamlı olmasaydı Allah'ın Resulü, Allah-u Teala'ya böyle selam vermezdi muhteremden. Değil mi? Vardan bir şekilde. O Allah'ın Resulü, o makamı mukaddesle ettehiyyâtu lillâh dedi. Böylece. Bütün varlıkların zikrini tabir içti muhteremden. Hatta çünkü Eylülullah da içtirler. Bir Eylülullah böyle oturur bir yere, o da içtirme başlar, etrafına içtirmeye başlar böylece. Ve salavatı, salavatta bedeni ibadetler, bedensel ibadetler. İnsanlarına, meleklerine bakınız, kuşlarında o kanat çırpmaları da. Yerde gökte bütün ibadetler, bedeni ibadetler bunlar da hep Allah içindir. Tabi hiçbirine boş anı yok. ve tayyibat tayyibat bu yalnız işte insanlara musibahı bışı bu tayyibat bu nedir mali ibadet mal yatı ibadet bu insanlara mahsus meleklerde yok meleklerde onunla da para yok meleklerde ne alırlar ne satarlar melekler hayvanlara o şekilde hayvanlarda böyle hayvanı bulduğunu yer sahibi verirse yer onlar bu şekilde bu mali ibadet yalnız insanlara mahsus. Gerçekten mal Allah'ın aslında. Mevla veriyor kuluna ama imtihanca Allah'a da kuluna. Falan. Kul bu benim diyecek mi? Bu ben kazandım diyecek mi? O sana benliği veren kim? Aklı veren kim? Gücü veren kim? Mevlam tabi. İşte bütün mali ibadetlerde tabi bunu da derece derece ayrılıyor. En üstünü Allah yolunda olanlar fi Sebilillah yani Allah'ın dininin kuvveti, ve yapılanlar en üstün sahabı bunda. fi Sebilillah deniyor buna. Fî Sebilillah Kur'an'da örnek veriyor Allah-u Teala buğdayı. İnsan yere bir tek buğdayı tane atıyor. Tek buğdayı tanesi tohum yere atılıyor. Bu Allah'ın izleyen tuttu. Allah bu hayat verdi mi, tabi bunlar hay fış fışkırıyor, ince fış çıkıyor, uzuyor. Mevlamız şöyle büyüyor. yedi tane başak verdi, kabul ediyoruz, yedi başak verdi. Her başakta da 100 tane oldu mu ne yapıyor? Yedi yüz, bak muhtemelen. Adı cemaatimiz, dünyada her şeyin bir örneği var, bakın, her şeyin bir örneği var. Bu ümmeti Muhammed'in Allah'ın lütfü elhamdülillah. Bizler ahır zamana bırakıldığımız için. Ahır zamana. Tabi ahır zaman, dengelerin, düzenin bozulduğu zaman. İnsanların azdığı bir zaman. Hayalın kalktığı, e, yataş kıyafeti yolla gezilen bir zaman. Haram, helal, bilirmeyen böyle kafes zamanı, elhamdülillah Allah'ın bize rahmeti bize sevabımız Allah tabi 1'e 1 bir vermiyor. En aşağıya 1'e 10, 1'e 50, 1'e 100 artıyor. Peki nasıl veriyor? Nasıl Allah bunu çoğaltıyor? İşte Allah bize örnek veriyor. Buğday muhtemelen. Buğday bak. Evet. Mısır tabi 10 gibi. gibi tabi. Yere atılıyor. Bir tek buğday atılıyor. Yere tek buğday atılıyor muhtemelen. O buğday tabi çalkıyor, şişiriyor, ona fışkırıyor. Özünden çıkıyor. 700 tane buğday oluyor böyle. Sabu samın ha o bedava ayrı odabilirce, olayı benziyor. Bir de sadakayı cariye var bakalım. Bir de sadakayı cariye var. O bundan da üstün. Yani bir insan Allah yolunda din için öyle bir şey yaparsa ki eğer onu devam edecekse o şey, buna ne diyor? Sadakayı cari, cari akıcı devamlı. Bu da neye benziyor? Bu da meyve ağacına benziyor, meyve ağacına benziyor. Bu da bir kere 700 tane veriyor ama vuruyorsun o tırpanı oraya kesip alıyorsun biliyor bir kere de böyle ama meyve hacı değil meyve hacı mesela derim bir kiraz ağacı şimdi erik ağacı mesela değil mi bir çekirdek bir kiraz çekirdeği onun aslı aslı bir erik çekirdeği Mevlam ona hayat verdi mi ağaç oluyor koca ağaç oluyor her yıl yüzlerce, binlerce veriyor, her yıl veriyor evvelce. Bu da nedir? Sadakayı cariye. İşte, i̇şte peygamber böyle buyurdu Mevlamıza, ve tayyibatü mali badetlerde Allah mahsus onun için veriliyor. Kul dünyada Allah'a için veriyor ama aslında dolaylı olarak kul bunu kendine verirken aslında. Yani Allah'ın veren gene kul kendisi. Burada bir niyet meselesi Dünyada bir iman meselesi yani ahirette iman meselesi buymuşlar. Işte. Marşı günü bu benim karşıma gelecek de bir iman meselesi bu. Aslında kul bir eli verir, bir yeri alıyor kulun kendi kendine. Neden? Yarın marşı gününde gene kul kendi alacak bunları. o zaman tabi ne yapacak kul? Değil mi? Nakada sevinecek. Nakada kul sevinecek o anda. Bakacak ki işte filan zaman şu, hayır yapmış, böyle yapmış, böyle yapmış oraya geliyorlar kalan dünyada şöyle gitti tabanlar. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah' selam verince Allah'a da Peygamber'in şirk cevabı verdi Allah Peygamberimize. Esselamu Aleyke ey Nebiyyü Ya yani da bir okurken namazda şöyle güzel okuyorum inşallah. Okuyor, Acı etmeliyim inşallah. Esselamu Allah burada o selam, selamım. Yani selamet. Selameti darein deniyor buna. Dünya harita kapsayan bir selamet. Öyle ya, her şey Allah'ın tezâliği. kabir alemi, o da Mevlamız'ın. Mahşer, Mevlamız'ın. Sırat, Mevlamız'ın. Tamam, tamam bak. Esselam'ı, Allah'ın selameti hakkında. Dünya harita, aleyke, sana olsun. Allah buyurdu. Ey, Nebiyyü, ey nebi zişan, ey yüce peygamber, nebiyim, peygamberim, selam sana olsun. Daha, ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti de, berekatı, berekat. Berekat burada çoğul geldi bakın. Rahmet tekil, selam tekil geldi burada, berekat burada çoğul geldi. Berekat da devamlılık. Yani bu İslam dininin devamlılığı anlamda geliyor. Mane devamlılığı geliyor. Allah verip peygamberimize Ey iyi Zişan'ım Selam'ım, rahmetlerim Hepsi sana olsun. Eylül buyurdu. Peygamber ne yaptı orada? Tabi peygamberimiz bütün varlık gitti oraya peygamberimiz araya. orada sevmedi bunu. Neydi Peygamberimiz Esselamı, ı Ya Rabbi O senin işte o selameti Dari'nin Aleyna Aleyye olsa bana olurdu Aleyna mütekelim ve gari deniyor buna Aleyna bizlere Peygamber böyle burada Bizlere olsun. Kim burada bizler? Bütün peygamberlere Bunlar kardeşli peygamberler Aleyna Ya Rabbi o senin selam selametin alina bütün hepimiz olsun peygamberlere peki ne olacak diğer insanlar peygamber unutmadı onları da şöyle ve ala ibadillahis salihin Allah'ın ne kadar salih kulu varsa hepsine ya Allah'ın bitmez ki nimeti Allah rahmeti sonsuz sınırsız muhtemelen ki mesela güneşlenmek bir hastanın ihtiyacı var, güneşlenmeye ama efendim ben güneşliyim, güneşi sen alma. Bu Kıskamaz güneş enerjisini. Güneş, enerji herkes paylaşsın bundan beri. Bir güneş altı, bir madde altı tarafı. Allah'ın rahmeti sonsuz tabi. Şimdi, namaza biz bunu okuyoruz muhtemelenler. Namazı okuyoruz. Şimdi biz ne yapalım namazı okurken bunu? Esselam-ı Aleyke, Ey Nebi derken, buradaki Aleyke'deki keh, bu zamirdir. Muhatap zamirdir. Sana anlamına geliyor. Esselamu aleyk ey nebiyyü. Ey nebi işleyici peygamber, Allah'ın sana selam olsun derken, ne yapacağız aklımıza? Peygamberimizi getiriyoruz mutlaka inşallah. Getirmeye çalışalım inşallah. Yani burada namaz kılan herkes burada namaza, peygamberimize direkt selam veriyoruz muhtemelenler. Son fukahalardan biri vardır İbni Abidin diye. Son fukahalardan. Kendisi zamanında Şam müftüsüymüş. Zamandaki Şam müftüsüymüş kendisi. Bu şöyle buyuruyor kitabında. Ben diyen namazda eyüheni bi nebi, aleyi nebiy derken diyor. Yani peygamberleri o anda peygamberi göremesem o namazı iade ederim ben diye baktın der. Nasıl namaz kılıyor baktın, ne kılıyormuş be aleyhice. okurken, Esselam-ı Aleyke Eyühen Nebi derken, Peygamberimiz'i de görüyormuş o anda böyle. Öyle efendim selam veriyormuş, eğer Peygamberimiz'i göremesem, o namazdan kalkıp tekrar iade ederim o namazı Tabi böyle namaz kana barıştı bu şekilde. Şimdi bir de burada şu var şimdi azı cemaatimiz yani ne kadar sevinsek şükürsek az Allah Teala şu dini bizcere muhteremler nedir bu da bakınız ve Ala ibadillahi salihin kelimeleri Allah'ın ne kadar salih kulları varsa hepsine de olsun ne Allah'ın selamı rahmeti bereketleri var. Bunu kim söyledi? Önce Allah Resulü söyledi. Hatembiya bir Miraçta bak. Bu kabul olduğu anlamda. Olmasa dünyaya Peygamberimiz bunu Peygamberimiz devamlı okudu namazda. Yüz bin küsür sahabe bunu hep okudular. Tabi'in tabi okudular bunu okudular. Hala bugün küriyat ne kadar Müslüman varsa ki Elhamdülillah yüz milyon aşan yani el namaz el sarı kişiler bunu namazda okuyorlar. Tabi kutuplarda okuyor bunu, yediler okuyor, 40'lar okuyor, evli okuyor. Ne diyorlar? Ya Rabbi senin selam, rahmet, bereketin bütün salih kulları olsun diyorlar. Şu anda namaz kılan çok yeryüzünde. Daha ikindi olmayan yerler var. Öğün namazı kılmanın yerler var daha yeryüzünde. Akşamı kılan, yasıyı kılanlar var muhtemelenler. Hele Beytullah'da, Kabe'ye muazzamda hiç namaz durmuyor. Devamlı edin, namaz kılınıyor, dua ediliyor. Bizler inşallah Allah Teala'nın salih kulları isek ha, bize geliyor muhtemelen. Kabe'den geliyor, Medine'den geliyor, Kudüs Meşri Aslı'dan geliyor, Şam'dan, Yemen'den geliyor, Çin'de, Amerika'dan geliyor. Kürriyaz'da devamlı namaz kılınıyor. Nece evlullah var, salihler, aşıklar var, hastalar var, yetimler var, dullar var. Neler var? Bir de devamlı geliyor vakıterimler. Hatta bizler gece uyurken de namaz kılanlar var. Kimi tevhid namazını kıllar kimi o anda akşam vaktidir, kimi de ikindi vaktidir tabi, kimi de sabah namazı vaktidir ama namaz kılmıyor. Kabe'de namaz sürekli. Bir de yatarken de Allah-u Teala'nın salih kulları isek, bir de sürekli geliyor bak. Yan geliyor her işte. Hem yüz milyonlar bize geliyor her işte. Peki kim ne Allah'ın salih kullar acaba? Ölçü bunda, bir kişinin ruhaniyeti, nefsine üstünlük sağlıyorsa, nefis var bizlerde, onun içtikleri var tabi, gazap, öfke, şehvet, hırs, ihtiras böyle gibi şeyler, kişi bunları zapt edebiliyor, frenleyebiliyor, kişinin ruhaneti üstünü sağlıyor buna. Kişi ibadetten daha zevk alıyor. Namazdan daha feyiz alıyor. Allah'ın daha feyiz alıyor kişi. Günahtan sakınıyor. İşte bunlara ne deniyor? Allah'ın salih kulları deneyen muhteremler. İşte Peygamber okuyunca miraçta biz namazı okuydu elhamdülillah sonunda kelime şahit getiriliyor cebrah getirdiği için. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülü diyoruz. Bir de kısa bir anlam vereyim inşallah. Bunu biliyorsunuz gerçi ama. Eşhedü bakınız. Eşhedü ben şehadet ediyorum. Eşhedü ben neşhedü olsa biz olurdu. Eşhedü ben şehadet ediyorum. Yani şahidet şahitlik ediyorum. Şahidet şahitlik, bir insana gözüyle gördüğüne ya duyduğuna ya da kişi sonra bildiğine. Bir şey kısın ise, o zaman kişi şahitlik yapabiliyor. Ben şahit bulunuyorum ki en şurayı ki, la ilahe illallah. Allah'tan başka... ...ilah yok. yok. İnsan... ...kendiden başlamalı, kişiden başlamalı. En üstün varlık insan. En mükemmel... ...varlık insan. Peki insan ilah olabilir mi? İnsan kendine başlamalı. Bir başımız ağrır... ...dişimiz ağrır... ...hasili gelir... İşine bir sıkıntı gelir, bir darlı gelir, uykumuz gelir. Ağabeyrün, gideriz, çıkamayız, orada sıkılırız. E bu insan Olur mu bu insan? Olur mu hayatlar? İnsan ne gücü yetiyor? Ne insan gücü yetiyor? Şimdi deprem oluyorsanız kaçma çalışıyor. Durdur depreme de bakayım. Kimsin sen bakalım? Hava ha, bir eser, kuvvetli bir fırtına koptu mu? İnsan korkar. Göğürler insan korkar. Şimşek insan korkar. İnsan kendine bakmalı. İnsan nedir? İnsan acı mı aciz? İnsan sıfır muhteremler. Kim Kimciyek şey elimize böylece. Görüyorsak Allah yattı gözümüzü. Duyuyorsak Allah yattı işi bu duymuzu. O yattı bunların. Peki bir insanlar böyleyiz. Peki ama ne yazık ki yani ne kadar yazık mı yazık ki böylece? Bazı insanlar ne yapıyorlar? Bazı insanları ilahlaştırıp putlaştırıyorlar. Ölmüş olmuş bunu böyle? Hala var, devam eder bu böyle. Bu devam eder bu şekilde böylece. Zavallı insanlar, filan kişinin ideolojisini, onun rejimini, onun görüşünü, onun inancını, onu putlaştırma, ilahlaştırma, büyütme onları onlara tapınma Allah korusun. Olur mu? O İnsan böyleyken peki başka ilah olabilir mi başka bir şey? Ağaç olabilir mi ilah? İnsanı Balkan'a kesiyor. Dese kesiyor insanı mı böylece? Su olabilir mi? O olmaz bu Daha Dağ olamaz bu şekilde böylece. Ay yıldızlar. O da Allah emri mustahhar. Allah emrinde böyle. Hele dönmesin bakın yörüngesinde. Haddine varmış bak onun böylece. İşte bak ne buyuruyor burada? Eşhedü en la ilahe illallah. Önce nefi deniyor buna. Buradaki lan nefi lan burada. Eşhedüm ben kesinlikle biliyorum, inanıyorum ki anlamında en ki la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Odur bizi yaratan, odur biz yöneten, odur Rabbü'l alemin, odur yerin gün hakimi olundu böylece. Ve eşhedü yani aynı şekilde yine yani şurada bulunuyorum ki Enne Muhammeden Hazreti Aleyhisselam nedir? Abdühü. Burada Hüzamiri Allah razıdir. Allah'ın kuludur. Bak. Allah'ın kuludur. Neden? Çünkü Hristiyanlar İsa'dan tapındılar. Haşa Allah'a o Allah ol diye. Abdühü Allah'ın kuludur ve resulü Allah Teala'nın peygamberidir. İşte bu den cemaatimiz emi olun etiyat anlamını tam anlamadan böylece. Yani özün özü, özün özü kısa bir şantağa şey çalışın böylece. Yoksa anlamı çok ama çok daha geniş, çok daha geniş. yanlış şunu hiç bilelim ki namaz okurken etiyatı öyle basite almayalım böyle. Aceleye getirmeyelim. Önce Allah'a selam ver Allah kul Allah huzurunda. Sonra kul peygambere selamlaşıyı bırakın merhaba İnşallah daha bir iş çalışalım. Lilla ta'ala Fatiha